Bir daha Medine'den geçen Şam ticaret yolunu kullanabiliyor musunuz? Sağ lütfen sakin ol. Vardığın adam Kureyş'in ileri gelenlerindendir. Bırak Allah aşkına, yaptığı terbiyesizliğe bak. Allah'ın evini ziyaret edenleri bundan alıkoymak hangi kitapta yazıyor? Siz bizim içimizden soylu mevkide bulunan birine yardım etmeye kalkıştınız... ...ve ona sığınacak bir yurt verip onu savundunuz...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 Mekkeden kaçan asilleri barındırmanın bedelini ödeyecekler. Hem de en ağır şekilde. 41. Bölüm. Kureşten gelen mektup ensarın eline geçtiğinde Müslümanlar hiç tereddüt etmeden red cevabı verdiler. Onlar zaten Rasulullah'ı şehirlerine davet ederken bu riski de göze almışlardı. Müslüman olmayan Araplar bu mektup dolayısıyla endişelenseler de Medine'deki çoğunluğu oluşturan Müslümanlarla yaptıkları anlaşma dolayısıyla Mekke'ye olumlu bir yanıt veremediler. Medine'li Araplardan da ümitlerini kesen Mekke'li müşrikler bu sefer Yahudilerle bir takım gizli anlaşmalar yapma yolunu seçtiler. Medine'li Müslümanlara yönelik de bir takım ekonomik önlemler aldılar. Resulullah da kendisini savunmaya karar verdi ve ilk Müslüman askeri birliğini hazırlattı. Hz. Hamza'nın liderliğindeki bu birlik, Kureyş'in ticaret kervanının önüne çıktı. Bunun amacı savaşmak değil, Kureyş kervanlarının artık İslami nüfuz bölgesinden geçemeyeceklerini bildirmekti. Bu ve benzeri askeri çıkarmalarla Kureyş karşısında yeni bir gücün oluşmaya başladığını anlamıştı. Peygamberimiz hicretten yaklaşık 17 ay sonra Recep ayında Abdullah bin Cahş'ın komandasında bir askeri birlik oluşturdu. Bu birliğe katılanların çoğunluğunu muhacirler oluşturuyordu. Sabah namazının ardından peygamberimizin yanında toplandılar. Resulullah Übey bin Kaaba yazdırdığı mektubu İki gün yol aldıktan sonra açmak üzere Abdullah bin Cahş'a verdi Emredersiniz ya Resulallah Ne tarafa gideceğiz Peygamberimiz Necid tarafına doğru git dedi Kısa bir süre içinde Toparlanan birlik yola çıktı Şurada konaklayalım mı Evet Hayvanlar yoruldu Burada dinlenelim Hem Peygamberimizin bahsettiği kuyuya da geldik İki gün yol aldık Artık mektubunu açabiliriz Saat Okur musun mektubu Bismillahirrahmanirrahim Bu mektubu aldığınız zaman Mekke ile Taif'in arasındaki Nahle Vadisi'ne ininceye kadar Allah'ın ismi Ve bereketiyle yürü Arkadaşlarından hiçbirini Seninle birlikte gelmeye zorlama Nahle Vadisi'ndeki Kureş kervanını gözetle Ve gördüklerini bize bildir Arkadaşlar, Peygamberimiz bana nahleye kadar gidip oradaki kureş kervanı ile ilgili bilgi edinmemi emretti. Sizden hiçbirinizi zorlamıyorum. Gelmek istemeyen dönüp gitmek de serbesttir. Biz işittiğimiz emirlere isyan etmeyiz. Resulullah'a da, onun üzerimize komutan tayin ettiği sana da itaat ederiz. Nereye istersen Allah'ın bereketiyle yürü. Arkandayız. Böylece tüm birlik nahleye doğru yola çıktı. Bir müddet sonra kuru yüzüm, deri ve diğer ticaret eşyalarıyla yüklü bir kervanla karşılaştılar. Bu aradıkları Kureyş kervanıydı. İslam Birliği ne yapacakları konusunda kararsızdı. Eee pekala ne yapacağız? Yani kervanı durdurup mallarını ele mi geçireceğiz yoksa bırakacak mıyız? Bugün Recep ayının son günü. Haram aylarda kan dökmek yasak... Ama bırakırsak da harem sınırına gidecekler. Ne Yine elimizden kaçıracağız. Allah'ın yasaklarını çiğnemeyi hiçbirimiz istemeyiz. Allah. Ama bunları bırakırsak da hiçbir kazancımız olmayacak. Oh, tüm malımızı Mekke'ye bırakmak zorunda kaldık. Şimdi bizim mallarımızla ticaret yapıyorlar. Burnumuzun dibinden gelip geçmelerine izin mi vereceğiz? Bence saldıralım. Hayır şey Evet bence. De. Bence Allah Niyetimiz Allah'ın rızası uğrunda çarpışma. Hadi yürü. Hadi yürü. Hadi Toparlanın, gelir mi? Yanımızda yeterli miktarda silah da yok. Ne yapacağız? Kıymetli malları biri kaçırsa bari. Mümkün değil, etrafımızı sardılar. Kılıçlarınızı seyirin, oklarınızı çıkarın. Ne kadarıyla baş edebilirsek... Kervanı ele geçiren Müslümanlar içlerinden iki kişiyi de esir ederek Medine'ye geldiler. Bu şekilde geldiklerini gören peygamberimiz hayal kırıklığına uğradı ve... Ben size haram aylarda savaşmayı emretmemiştim dedi Abdullah bin Cahş ve arkadaşları yaptıklarına son derece pişman oldular eh, Mahvolduk biz Nasıl yaptık bunu Ya Allah hakkımızı azap ayeti indirirse Kureyş müşrikleri de Muhammed ve arkadaşları haram ayda kan döktüler Adamlarımızı esir ettiler diye söyleniyorlarmış Mahvolduk biz Nasıl yaptık bunu Allah bizi affetsin. Allah, Kötü bulmak üzüldü. İstişare ettik ve saldırının uygun olacağını düşündük. Müslümanlar böyle üzülürken bir ayeti kerime ile gönüllerine su serpildi. Bakara suresinde Yüce Rabbimiz şöyle diyordu. Sana haram ayda savaşmayı soruyorlar. De ki, o ayda savaş büyük bir günahtır. Allah'ın yolundan alıkoymak, onu inkar etmek...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 Bunlar cehennemliklerdir. Orada sürekli kalacaklardır. Nahle vakasıyla Müslümanlar ilk ganimetlerini elde etmiş oldular. Peygamberimiz ganimetlerin paylaşımı ile ilgili ayet inene kadar bunları dağıtmadı. Bu olay esnasında esir alınanlardan biri olan Hakem bin Keysan bir süre Müslümanların yanında kaldı. Bu süre zarfında peygamberimiz ona uzun uzun İslamiyet'i anlatıyor ve Müslüman olmasını umuyordu. Yine böyle bir konuşma esnasında Hazreti Ömer dayanamayıp şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü! Bununla konuşarak kendini yoruyorsun. Bu hiçbir zaman Müslüman olmaz. Bana müsaade et, onu annesinin yanına, cehenneme göndereyim. Peygamberimiz Hazreti Ömer'in sözlerini aldırmayarak onunla konuşmaya devam etti. Sonunda hakem İslam'ı kabul etti. Bunun üzerine Hazreti Ömer yaptıklarına pişman oldu. Peygamber aleyhisselam benden daha iyi bilirken nasıl böyle şeyler söylerim? Bak adam Müslüman oldu. Gerçi gayem sadece Allah'ın ve Resulü'nün rızasını kazanmaktı. Ama bir daha dikkatli olmalıyım. Hakem peygamberimizin yanında Medine'de kaldı. Diğer esirse serbest bırakıldı ve Mekke'ye döndü. Asab ı kiramın hasretle beklediği sohbet saatlerinden biriydi. Mescid-i Nebevi'de vakit namazı kılınmış, Resulullah'la arkadaşları muhabbet ediyorlardı. Allah Resulü, her Müslümanın sadaka vermesi gerekir buyurunca muhacir ve ensar bir an için şaşırdılar. Çünkü aralarında zengin olmadıkları için sadaka veremeyenler de vardı. Hemen sordular. Ya Resulallah sadaka verecek mal bulamayana ne dersin? Peygamberimiz eliyle emek verir çalışır. Hem kendisi faydalanır hem de sadaka verir dedi. Ya buna gücü yetmezse ne dersin? Peygamberimiz ihtiyaç sahibi darda kalmış ve mazlum kimselere yardımcı olur, dedi. Ya buna da gücü yetmezse ne dersin? Resulullah, iyiliği ve hayrı ister, dedi. Bunu da yapamazsa ne dersin? Kötülükten uzak durur, bu da bir sadakadır, diyerek sadakanın ne kadar geniş kapsamlı olduğunu anlattı. Sahabe-i kiram yapabilecekleri her hayrı öğrenmek ister ve öğrendikleri her şeyi hayatlarına geçirirlerdi. Abdullah bin Mesud söz alarak şöyle sordu. Ey Allah'ın Resulü! En büyük günah hangisidir? Resulullah seni yarattığı halde Allah'a ortak koşman dedi. Sonra hangisi? Peygamberimiz yemeğine ortak olması korkusuyla çocuğunu öldürmen cevabını verdi. Peki sonra hangisi? Resulullah komşunun karısıyla zina etmen dedi ve şöyle devam etti. Yedi helak edici şeyden sakının. ''Ya Resulallah bunlar nelerdir?'' Şöyle cevap verdi. Allah'a şirk koşmak, büyü yapmak, Allah'ın haram kıldığı bir canı haksız yere öldürmek, faiz yemek, yetim malı yemek, savaş meydanından kaçmak ve zinadan uzak duran, hiçbir şeyden haberi olmayan mümin kadınlara zina isnat etmektir. Peygamberimize gönülden bağlı olan Müslümanlar onun sözlerini dikkatle dinler Yasaklar konusunda son derece titiz davranırlardı Peygamberimiz birkaç gün göremediği arkadaşlarını mutlaka sorar, soruşturur Onların bir sıkıntısı varsa giderirdi Bazen de bir sebep aramadan onları ziyarete gider Gittiği haneler onun teşrifi ile şenlenirdi Yine bir gün amirin evine gitmişti Anne, anne, dışarı çıkabilir miyim? Abdullah, biraz bekle. Yanıma gel. Bak sana ne vereceğim. Resulullah, annenin oğluna ne vaat ettiğini öğrenmek istemişti. Çocuğa ne vereceksin diye sordu. Ona hurma vereceğim. Peygamberimiz, eğer çocuğa bir şey vermeseydin, bu söz amel defterine bir yalan olarak yazılacaktı, dedi. O, her hareketiyle Müslümanlara örnek oluyor, her sözüyle İslam ahlakının temelini oluşturuyordu. Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.